ve savmün nedri adak orucu ve kefaratü kefaret oruçları vacibin vaciptir. Üçüncüsü ise ve ma sivahu naflun nafile oruçlar. Ve ma bunun dışındaki ise nafiledir. Peki o zaman farz oruçtan bahsetti. Vacip olandan üçüncü olarak da nafile oruç. Nafile oruçta geceden niyet edebiliyordunuz, gündüz de edebiliyorsun. Dahveyi kübraya kadar Delil Efendimiz Aleyhisselam eve gelirler sorarlar bir şey var mı annelerimiz yok deyince Allah Resulü Aleyhisselam İnni O halde ben oruç tutayım oruçluyum buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem.